yo yeah. çıkikaste Merhaba Kainat, bugün 28 Aralık Salı, yıl 2010, ay 12, gün 362, Kasım 51, 1432, Hicri Muharrem 22, 1426, Rumi Aralık 15, fırtına, günün tarihi, 57 yıl önce bugün 28 Aralık 1953'te ünlü Amerikalı oyun yazarı Eugene O'Neill 65 yaşında öldü, çoğunlukla, karamsal, çoğunlukla karamsar oyunlar yazmıştı. Başlıcaları Kara ağaçlar Altında Elektra, ya Yas Yaraşır İmparator Jones Vesaire Yemek Listesi Gün 363 Fırında Patates, Zeytinyağlı Pırasa, Turşu ve Meyve Büyük Saatli Marif Takvimi I was born By the river In a little tent Just like the river I've been running Ever since Oh, it's been a long A long time coming But I know change gonna come Oh, yes it will It's been living but I'm afraid to die cause I don't know what's up there beyond the sky oh it's been a long a long, long time coming but I know Oh, when I go to my brother And I say, brother, help me, please But he winds up I can't make it Right down on my My knees Oh There's been times That I thought I couldn't Let's belong But now I think I'm able Carry on Oh, it's been a long Long, long time coming But I know change gonna come Oh, guess it will. Merkez Açık Radyo Burası 949 AçıkRadyo.com ve Açık Gazeteye başladı Ömer Madra, Avi Haliguan ve Volkan Atunçla birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Charles Neville de bir günaydın diyelim. 1939'da bugün New Orleans'de doğmuş bir müzisyen, hem bağımsız hem de kardeşleri ile beraber Neville Brothers adı altında kurduğu önemli bir grupla beraber çok sayıda. Önemli albüme, parçaya imza atmış insanlardan birinin doğum gününü kutluyoruz. 1939'da doğmuştu. The Neville Brothers'ın A Change Is Gonna Come adlı parçasıyla giriş yaptık. Yani bir değişim mutlaka olacaktır diye. Ve şimdi durumlara bakalım haberlere. Özellikle havadan sudan biraz bahsedelim. Aşırı Amerika'nın doğu yakasında kara kış Kuzey Amerika'nın kuzey doğusunu etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle binlerce kişi havaalanlarında alan, hava mahsur kalmış. Pazar ve pazartesi binlerce uçuş ertelenmiş. Ayrıca tren ve karayolu hatta metro ulaşımında da sorunlar yaşandığı belirtiliyor. New York ve Boston gibi iki büyük kentinde New England'da Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşmış ve Noel tatili için ailelerini ziyarete giden binlerce Amerikalı da geri dönememiş. Ulaşım felç olduğu için New York Boston arasındaki tren seferlerinin de aksadığı Boston Washington arasında da yolcu otobüslerinin de seferlerine ara verdiği belirtiliyor. Binlerce eve elektrik verilemediği enerji hatlarının tamiri için çalışmalar devam ediyor. ...diye haberler var. Amerika'da Karakış, ...Kanada'ya da ulaşmış. Kanada'da uçuşların iptal edildiği haberi de yeni geldi. Ajans France Press... ...kaynaklı bir haber. Başkent Ottawa... ...ve ülkenin diğer iki önemli kenti... ...Toronto ve Montreal'da... ...uçuşların iptal edildiğini duyurmuşlar. Elektriksiz ve soğukta kalan... ...eyaletler var. New Brunswick, New Scotland... ...ve Prince Edward Island... Ee, öte yandan e, Avustralya'da da ülkenin doğusunda yüzlerce kişi sel nedeniyle evlerinden tahliye edilmiş aşırı yağışlar seller orada da güney yarı kürede de yaz selleri var aşırı iklim olayları bütün var gücüyle devam ediyor çünkü zaten iklim ekoloji dengesi tamamen alt üst olmuş durumda insanlar helikopterle tedavi ediliyormuş eee Maalesef daha da büyük miktarlarda su gelmesi bekleniyormuş. Acil hizmetler yetkililerinden birisi öyle demiş. Kaynuyuza yaptığı açıklamada daha kötüsünü de bekliyoruz demiş Avustralya'da. Avustralya'dan bir başka Avrupa kıtasına geçersek İsveç'te de son yüzyılların hatta son 200 yılın en soğuk kışından bahsediliyor. 1789'dan beri Fransız Devrimi'nin olduğu tarihte çok soğukmuş orası. Kar yapmıştı sadece öyle mi? Hı -hı. Kar yapmış özel. Evet kar yapmış ee, ve e, baya endişeli imişler önümüzdeki günlerde de devam edecek deniyor ee, İsveçlerde hava alanlarında kalmışlar çünkü uzun Noel ve Yeni Yıl izinlerini kullanıyorlar bütün Avrupa'da beyaz Batı'da olduğu gibi. Yani bütün doğu yakası Amerika'da Birleşik Devletleri'nde de ayrıca yağmur, kar ve şimşek aynı anda görülebiliyor. Ve olağanüstü hal ilan edilen eyaletlerde Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, New Jersey, Maine ve Massachusetts Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlginç fakat bir şey var. Democracy Now! yakından takip ettiğimiz... Hayranlığımızı da sık sık dile getirmekte En azından kendi adıma konuşayım Demokrasinin ha, radyo ve televizyonu Sekizde başlıyormuş Onunla Kendi saatleriyle yayınlarına Açık gazete gibi bir yayınları var Onlarında yakından takip etmeye çalıştığımız Bütün takım gelmiş Ama nasıl gelmişler biliyor musun? Kimisi hayatında ilk defa şey yaparak Otostop yaparak hı hı. en kolay gelen de bir bisikletli olmuş bisikletini atlayıp gelmiş ve yolda polislerin arabaları kayıyormuş mesela sağa sola patinaj yaparken biraz da dalga geçer gibi oldu kusura bakmayın arkadaşlar yani komiser ve memur arkadaşlar sizi itemeyeceğim diye bisiklete pedala basıp gelmiş zamanında. Ve tam takım olarak yayına girmişler bazıları 45-50 dakika yürümek zorunda kalmış beklemek trenler filan ama Amy Goodman hepsini tek tek uyandırmış karı biliyorsunuz değil mi diye müdire hanım biraz yani gelmeseniz de olur tabi ama biz burada yayını yapacağız demiş. Amy Goodman, onların da hepsi gelmişler bağlılığınız için çok teşekkür ederim diyor 40 ya da 50 dakika bekleyenler de var çünkü trenlerden hepsiyle birden bir mülakat röportaj <gülüyor> gerçekleştirmiş Amy Goodman bir tanesi de ben hani Mesut Mesut diye birisi var bir saat kadar uyudum ondan sonra nasıl herkes macerasını tek tek anlatıyor nasıl oldu sen nasıl yetiştin deyince işte Bayan Goodman bana bir telefon etti. Bir saat uyumuş, uyumamıştım ki. Sonra ben tam üçüncü safhasına geçiyordum uyku'mun ki <gülüyor> patrondan şey geldi diyor. Telefon geldi. Yani e, telefon bir şey ne yapıyordum? Bir şey yapıyordum ama telefon da çalıyordu. Yanlışlıkla açtım sanıyorum diyor. O yüzden de Amy Goodman çıkmış. Yoksa açılacakmış telefonu ve işe gelmeyecekmiş. Kötü değil diyor ama en iyisi bisikletmiş. Bir aralar açık radyo ekibinde de epey bisiklet kullanan vardı. Şimdi biraz azaldı mı kış gelince biraz azalıyor galiba. Normal bisiklet gibi yok anlaşılan. Diğer haberleri de bakalım şimdi o zaman vahim bazı şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor Afganistan'da. En tehlikeli yerlerden bir tanesinin neresi olduğunu biliyoruz. O da iç savaşa doğru gitmekte olan fildişi sahili. Çok ilginç bir bilgi var bende. Şey, iktidarı bırakmak istemeyen Laurent Gbagbo var ya hı hı. onun baş danışmanı Paralı baş danışmanı kimmiş? Paralı Ama, baş danışmanı derken zengin ve baş danışman mı yoksa bol para alan bir baş danışman mı? Bol para alan bir baş danışmanı vermiş Bu daha önce Clinton'ın danışmanlarından Hı. biriymiş. İyi güzel. Yani bu meslekte tanınmış adam. ve işi bilen biri. Evet. Yani iktidarı terk etmeyi reddeden bir adam şimdi onun danışmanının kim olduğunu da biliyoruz bu arada bu da keyifli bir şey Amerika ve bütün dünya ülkeleri çekildi artık seçilmedin sen diyorlar muhalefet evet. lideri Alaslan Uattara da seçimin galibi olarak büyük çoğunluk tarafından görülüyor yüksek seçim kurulu da öyle ilan etti fakat maalesef Anayasa Mahkemesi'yle ile beraber kendisi direniyor. Meğerse danışmanı da Lani Davismiş. Bunu aklımızda tutalım. Bunu bu bilgiyi wikileaks'ten öğrenmedim yalnız. Oradan da çıkar herhalde ama e, Syracuse Üniversitesi'nden Horace Campbell açıklıyor bu durumları. E, Afrika Amerika Araştırmaları Merkezindenmiş kendisi. E, Clinton ...döneminden kalma bir avukat kullanıyormuş işte, danışman kullanıyormuş. Tenden Irak'ta çifte intihar eylemi var maalesef. En az 14 ölü, 40'tan fazla kişi de yaralandı ve çok ağır bir şey var orada da. Gene ortalık kan revan, yani çok şöyle bir şey olmuş, intihar saldırganı. ...patlayıcı bir... ...patlayıcıyla bir otomobil havaya uçurmuş. İnsanlar... ...olay yerine toplandığı anda da... ...yaralılara yardıma gidenlerin arasında... ...kendini patlatmış. Yani olabilecek artık son... ...noktalardan bahsediyoruz. İnsanlık ve dünyanın... ...gelmiş olduğu... ...son durum bu. Iraktan çekildi değil mi? Irak'ta bitti. Özgürlük ve demokrasi getirdi Amerika. Hükümet de henüz kurulamadı biliyor musun? Biliyorum. Ee, yani... Ama şimdi yılbaşı bir yandan bir yandan Noel falan hani bütün dünyanın zaten bekleyebiliriz gibi geliyor bana. 15 Ocağı kadar zaman verelim mi? 20 olsun be. Ayyveli <gülüyor> hadi Ocak sonu. <gülüyor> Ocak sonu artık. Böylece Ocak sonunda onay ay mı olmuş oluyor 11 ay mı olmuş oluyor seçimlerden <gülüyor> evet. böyle öyle bir şey olmuş oluyor. Bir rekora koşuyorlar. K kırdılar bildiğim kırdılar. kadarıyla. Ama Belçika'da da galiba... İki dilli olduğu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söylenen bir i̇ki problem. İki dilli ve bu sebeple bölünmüş Belçika. Burada <gülüyor> da bir hükümet problemi varmış. E, da epeyce zamandır bir hükümet değil devlet problemi <gülüyor> var denilebilir evet. çok düzden. Gerçi Irak için de bunu söylemek mümkün. Çünkü devlet çökmüş. Ee, bazı yapısı içinden gelen herkes önce tamamen imha edilmiş. Ardından yavaş yavaş çaktırman işe alınmış falan böyle bir yapı. Biraz evet, da tabii tamam. yolsuzluk. Rüşvet ve petrol gelir, e, Savaş ekonomisi. Başka hiçbir şey yok zaten. Ama normal değil mi? Savaş böyle bir ekonomi üretmiyor zaten? Elektrik yok, su yok. E, petrol yok. var. Kalaşnikov var. El Kalaşnikov. bombası var. Evet. Ve ilk defa tarihte 2003 yılına kadar, 2004 hatta, bir tek intihar bombası ve bombacısı olmamıştı. Hele kadın. Hiç duyulmuş, işitilmiş Hı. şey değildi. Şimdi Gani Irak'ta, bundan sonra da Pakistan'a da geçti zaten durum. Ayrıca da e, Pakistan'da çok ağır bir şey saldırı oldu. Yani aynı türde şeyler, yiyecek dağıtan yerlerde en yoksullar ve yoksunların bulunduğu yerlerde patlatıyorlar artık bu Hı. hallere gelmiş vaziyette. Amerika'nın ve NATO'nun Batının birlikte e, demokrasi ve özgürlük getirme mücadelesi bu şekilde sonuçlandı. Yani World Food Program denilen yiyecek dağıtım merkezinde 45 kişi e, en az öldü. 10, 10 binlerce kişinin de yiyeceksiz yiyecek yardımı alamayacak durumda evet. kalmasıyla oldu. Bacağı orada. 300 bin kişi daha yeni Amerika'nın da desteklediği, Amerika'nın arkaladığı Pakistan operasyonlarıyla Taliban'a karşı gerçekleşmiş durumda. Bir başka haberde de Pakistan'dan en az 18 kişi de onu da vermemiştik aslında. Ben atlamıştım onu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insansız hava araçları denen Pilotsuz uçaklarla vurması, roket atması sonucunda da en az 18 kişi ölmüş. Kuzey Veziristan'da. Bu sene Pakistan'da en az 112 İHA saldırısı olmuş. Onu da söyleyeyim. Bu arada Afgan, sivil, şey, yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kuvvetlerinin sayıları, ölü sayısı ve yaralı sayısı çok arttı ya bu sene. Rekora Hı -hı. ulaştı 9 senenin. ...en yüksek seviyesine... ...2379 müdü neydi son sayı... Hı hı. Şaşıracaksın ama... ...Afgan sivil ölümleri de... ...yüzde 20 artmış en az... ...yo bunu zaten NATO yıl içi... ...bütün toplantılarında artıyor ama... ...iyiye doğru artıyor... ...sıkıntı yok sonra çok düşüş olacak... ...diye açıklayıp duruyordu... ...dikkat edeceğiz dediler... ...hatta komutan değişti... ...öncelikle hı. hedefimiz sivillerin daha az ölmesine... ...dikkat etmek hı. falan dedi olmamış ama. E ama i̇lk, deniyorlar. Ya ilk, onu da görelim. Hakkını verelim. Değil mi? Değil de. mi? 4700 sivil ölmüş ilk 10 ay içinde. Yani 500 kişiye yakın sivil ölüyor. Kadın, çocuk, çocuk. Hiç ilgisi olmayan masum insanlar paralanarak ölüyorlar. Evlerini falan kaybettikleri bir yana ayda 500 kişiye yakın ya Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde NATO kuvvetlerinin Türkiye'de bunun bir parçası aysafın. O insani yardıma da altında orada oluyor. 742 de e, sivil yaralanmış. İşte böyle rakamlar geliyor. Çok enteresan bir haber daha var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Araya sıkıştıracağım ama kesince bu sefer WikiLeaks sızması değil bu bilgi Amerika Birleşik Devletleri'nin malum ve meşhur savunma bakanı danışmanı ve Nixon döneminin Vietnam savaşı döneminin en büyük Vietnam Kamboçya ve Laos'taki milyonlarca kişinin ölümünden birinci derecede sorumlu olan insanlardan biri. İnsanlığın gördüğü önemli katillerden biri kesincir. Savaş suçlusu hı hı. ilan edilmesi gerekir. Bir teypler habire çıkıyor ya bantlar 73'ten hı hı. gelmiş. Ta 73'ten. Ve bir ara demiş ki Sovyetler Birliği şeyi konuşuyorlar. Başkan Nixon'la konuşuyorlar sevgili danışmanı kesinci. Yahudi nüfusunu gaz odalarına gönderme planı olabilir diye konuşulmuş Sovyetler Birliği'nin o zamanki adıyla hı hı. Rusya'da Komünist devletin e, Demiş ki Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Yahudilerine yardım etmek gibi bir niyette bulunamaz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etsinler kurtaralım filan gibi bir şey gelirse bunu yapmayalım demiş kendisi de. Hı hı. Yahudi olan bir devlet adamı ee, ve demiş ki yani bu Amerikan kaygısı değil Amerika'nın yani gaz odalarına koyarsa Sovyetler biliyor bu Amerika'nın kaygısı değil belki insani bir kaygı olabilir ama Amerika'nın sorunu değil demiş yani real politik denen şeyin en iyi uygulayıcılarından biri. Amerikan bir çıkarlarını ilgilendirmiyor çünkü, çünkü böyle haklı, bir şey olup olmaması. Fakat sormuşlar Kesincir'e birisi ya ne dediniz siz böyle 73'te falan 40 sene önce deyince ya sözlerim biraz çarpıtılmış demiş. Bağlam Hı. dışında. İyi. En azından yanlış bir şey söylediğinin farkında yani. Evet. O biliyorsun hiç Avrupa'dan gelemiyor çünkü orada İspanyol evet. savcılar vesaire tutulup bir daha geri dönemeyebilecek. Savaş Savaşçıları mahkemesinde. ...Buş için de aynı şey söz konusu olabilir. Bir de yandan Mavi Marmara baskını ile ilgili... ...Başbakan Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Lieberman konuştular. Yani aslında mevzu çok öyle bir yere geldi ki İsrail politikasında... ...artık Lieberman'ın manyak olduğuna dair anladığım kadarıyla... ...hiç kimsenin bir şüphesi kalmadı ya da aklını yitirdiğini... diyelim daha nazikçe... Ee, bu hep vardı. Hep vardı o, o ama bir de koalisyon vardı. Diyorlardı. Şimdi sıkıntı zaten buydu. Ee, sağ bir parti olan Netanyahu'nun partisi gayet gayet hani köklü en ağır sağ partisi Likud. Ee, bir koalisyona ihtiyacı var. iktidarda kalabilmek için ve e, bu deliller ekibi dışında. Likud değil şey partisi merkez partisi Likud yani. En sağda görünen Likud Netanyahu'nun partisi çok sağ bir merkezde parti. kaldı. Yani MHP diyebiliriz herhalde Likud'a. E, Lieberman'a ne diyeceğiz bilmiyorum. Ya, Türkiye'de da. tam karşılığı Nasyonel yok ama. Nasyonal Yani Sosyalist falan da değil bu bayağı işte faşist ya. Nazi yani. E, e, yani evet biraz daha bana neyse kimi hatırlattığını falan çok önemi yok ama. Onun partisi'nin adı teki. İsrail Beiteniu. Evimiz, Evimiz İsrail. İsrail partisi. ...yani Liberman'a ihtiyacı var... ...ve Liberman'a ihtiyacı olduğu için de... ...anladığım kadarıyla bir şey yapamıyorlar... ...bu konuda... ...ama böyle giderse galiba zaten memleketi bütünlük... ...yitirecekler bir şekilde ama... ...hayırlısı durumları... ...ama ee, çok hoş konuşmuş gene Liberman. ...biz kendimizi tutmaya çalışıyoruz ama... ...İsrail'in de kum torbasına çevrilmesine de... ...müsaade edemeyiz demiş... ...ben de... ...teklemeye bak... ...kum çorbası dedim... ...yani çorbası torbası... ...onu da demeye çalıştı zaten bu yani özür dileriz ama e, özür dilemeyiz ama üzüntülüyüz tabi falan filan bir yandan böyle laflar var. Onu Netanyahu söylüyor. Evet. Belki üzüntümüzü belirtiriz diyor ama e, Lieberman dışları bakanı olarak pek de aynı e, fikirde değil zaten sorun da burada çıkıyor yani hükümet diye bir şey var ama hükümetin dışları ile başbakanı arasında epeyce bir e, söylem e, farkı var e, bu söylem farkta gittikçe zorluyor anladığım kadarıyla hükümeti. En son şuna vardı iş. E, İsrail İsrail'in içinde epeyce tartışma var işte. E, bunları da belirtmek lazım. Lieberman'ın ne yaptığına dair böyle mi olur, şöyle mi olur? E, yani ne diplomasiyi uyuyor çünkü ne de faşizan sağ diplomasiye Hani yaptıkları. En sonunda şey dedi e, Netanyahu, anladığım kadarıyla bu bir çeşit alamıyoruz görevden bari etkisiz de ilan edelim gibi bir şey. İsrail'de bir başbakan vardır. E, İsrail'in politikalarını da başbakan belirler. Falan dedi. He, diye bizi de kafa salladık. Evet. birlikte. O Başka, işçi partisinden de başka bir sada çıkıyor. Çok seslilik varmış gibi görünüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Benjamin Bel Eli Ben Eliezer -El de Liberman'ın gibi konuşulmadı. Bu adam delirmiş olmalı canım diyor. Kendi kabine arkadaşına. Ama istifa mesela müessese olarak ortada olduğundan orada da mı yok? Yok hayır. Anladım Kesinlikle yani. yok. Hükümet Net... böyle saçmalık mı olur düşürelim falan gibi bir şey. Deli diyor ya deli diyor. Aynı kabinede. Aynı kabinede ve olmaz diyor böyle konuşamaz diyor. Netanyahu gö görevden alsın demiş. Durdurmalı yok görevden alsın demiyor durdurmalı. Biri bir adamı durdursun diyor. Kendi kabine arkadaşına hükümetteki arkadaşına. İsrail Radyosu'na yaptığı açıklamada da Lieberman'ın hükümeti temsil etmemesi gerektiğini, Netanyahu'nun da durdurması gerektiğini söylemiş. Yani özür dilemesin tamam ama Türk hükümetiyle iyi ilişkileri sürdürsün diye çok kıvrak bir politika. Bir şey, diplomasi bir yandan pışpışla diyor. Tipi Livni de konuşmuş Kadima, ana muhalefetin lideri. O da Netanyahu'yu eleştirmiş. Liberman'dan sorumludur, yapmasın böyle, demiş. Hmm. Ama o da özür istemiyor. Zaten niye özür dileyeceğini de anlayabilmiş değilim. Nefsi müdafaa yaptı demesini çok sevdim ama Netanyahu'mu. Kim nefsi müdafaa yapmış? Basan komandolar. Tepeden tabii, tabii, baştan bir savunma o ya. Kendi hayatlarını korumak için öldürdüler kafalarına kurşun sıkarak bu insanları demeye getiriyor. Mevzu zaten e, yani ciddi Türkiye'nin dış politikasının da hatası olduğunu burada. E, 77. kere söylemek lazım ama. Evet tabii. E, yani mevzu öyle bir yere getirdik ki çünkü Türkiye özür dileyecek mi? Mevzu özürlük falan değil gayet gayet hukuki bir sıkıntıydı bir kere. Hani tamam, cam mı kırdılar özür dileyecekler? Evet, uluslararası sularda evet topum kaçtı teyze camı kırdık gibi şey değil Meselesi değil bu yani. E, candan bahsediyoruz. Üstüne ya yani uluslararası hukuk açısından bir sürü açıdan sıkıntısı olan bir hiçbir durumdan. Hiçbir izahı yok ya. Tamamen uluslararası sularda hiçbir devletin müdahale edemeyeceği bir yerde sivillere komando baskını yapıp yakın mesafeden taammüden cinayetlerle sonuçlanan açık bir durum var ortada Hı -hı. yani. Bu yargı meselesi. Bunun üstüne üstlük bir de e, yani sivil bir girişimi, uluslararası sivil barış yanlısı bir girişimi Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin malıymış gibi Türkiye'den özür dileyecek, dilemeyecek falan gibi bir noktaya getirip tamamıyla anlamsızlaştırdılar Türkiye dışişleri. Evet, bunda maalesef Türk dışişlerinin ve başbakanlığının da çok Başbakan, payı var. Herhalde burada birinci kusurlu denilebilir ama sonuç olarak zaten... İşte İsrail'de özür mü var Üzüntü mü var sıkıntı mı var falan Böyle garip grup bir durumlar e, Asıl mevzuysa bence e, İsrail konusu açılmışken sonunu da verelim İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Yemin Ben eliyezerim e, Söyledikleri Hani evet. e, Mevzu bütünüyle değişiyor Paradigma ve e, Sanki ve sanki 2-3 ay içinde bütün bunları değil Başka bir şeyleri konuşuyor olma ihtimalimiz Daha yüksek gibi Öte yandan da tabi şey de var Hani 2-3 e, iki... Kızı ve bir yeğeni öldürülmüş olan doktor vardı ya Filistin'de, e, İsrail'de çalışan evet. doktor. Yani a, benim öldürülmüş tanık olduğum ve direkt topçu ateşiyle yani evet. tanktan yapılan ateşle hepsini öldürdülerdi. Ve bu canlı televizyonda da yayınlandı hı hı. adamın ağlayışları ve haykırışları. Sonradan da gene de suçlamışlardı bir şey getirdiği zaman. Ambulansla İsrail'e getirdikleri zaman onu böyle yerleşimci bir kadın mesela sensin suçlu Üçlüler, filandır. her yerde evet. varlar. Şimdi, ve i̇nsanlıktan da pek nasip almıyorlar gene Dava açmaya kalkmış. Çünkü hiçbir tazminatta bulunmamışlar. Herhangi bir şey özür de dilememişler biliyor musun hı hı. adamdan yanlışlıkla ee, ve dava açmaya karar veriyormuş ama İsrail Ehud Barak konuşmuş ya veremeyiz demiş. Neyi veremeyiz? Tazminat filan olur mu hı. demiş ama üzüntü belki ileride üzüntümüzü ifade edebiliriz. Özür yok üzüntü var. <gülüyor> evet Netanyahu'dan da öyle. Böyle bir şey. Bu arada da açık mektup yazmışlar Gazze'den. Milliyetçiler ve daha milliyetçiler arası bir hükümet. Yani zaten... Sosyalist o ba Barak. Kim? İşçi Partisi'nin. Evet, bir de onlar Partisi. da var değil mi? Bu çorbanın içinde yetmiyormuş gibi. Bir de onlar da pişkince varlar. Ehud Barak diyor ki zaten savunmaydı askerlerin yaptığı. E, tabii bir şey yapamayız doktorun da ölmesi de e, teza, e, savaşta bir, böyle tatsız bir olaydı Olay tabi ki sevinilecek bir şey değil ama üzücü ne yapalım oluyor ama dava filan söz konusu Yok, bile artık. olamaz demişler öte yandan gazelilerde adalet isteyen gazelilerde açık mektup yazmışlar 2 yıl oldu katliamdan sonra biz adalet talep ediyoruz demişler hiçbir şey yapılmıyor çünkü Enteresan son kapatırken de şeye bakalım belki bizim başbakan gölgesinden ürker diye Gideon Levi Özgün Özçer'e bir mülakat vermiş anladığım kadarıyla Taraf Gazetesi'nde. Sorun Netanyahu çünkü gölgesinden korkuyor demiş. Bu olanlar adeta bir şaka gibi. Dışişleri Bakanı bir şey söylüyor başbakansa başka bir şey bu koşullarda ciddi bir ülke yönetiminden, anlayışından bahsedemeyiz. Ve maalesef Netanyahu Liberman'a karşı gelerek Türkiye'ye yönelik cesur adımlar atacakmış gibi durmuyor. Ama bu koalisyonun zayıf olduğunu göstermez demişti. Evet, o önemli. İyi, güzel. Başbakanın farklı bir söylem geliştirme cesareti olmadığını gösteriyor. Zira arkasında kuvvetli bir koalisyon var zaten diyorsunuz. Netanyahu güçlü bir lider olsaydı istediği her şeyi geçirebilirdi parlamentodan ama kendi gölgeninden bile korkuyorsan her şey bir koalisyon sorunu haline geliyor diyor. Yani kanaatimce bu noktada asıl sorun Netanyahu demiş. Ee şeyde Hanin Zuhabi de Balat Partisi'nden Arap Kökenli milletvekili de gene tarafa değerlendirmiş taraf gazetesine krizi ve sorunun belirtisi Aynı şeyi söylüyor. Gidiyor Levi ile Liberman görünürdeki zahiri sorun diyor. Aslında Netanyahu ta kendisi demiş yani. Yani Liberman'a Netanyahu özür dilemek istiyorsa bunu Liberman'a rağmen de yapabilir. Hatta bugün iktidarda Kadima olsaydı yine İsrail ordusu Mavi Marmara'ya saldırır ve yine özür dilemezdi. Çünkü bu siyaset İsrail'deki düzenin parçası. Aynı siyasi vizyon temelde demiş Netanyahu ile Lieberman. Ama tabi bizim başka türlü Aa, aralarında seni döner yaparım şişe geçiririm filan gibi sen delisin aptalsın filan gibi laflara inanmamız bekleniyor Hı -hı. böyle de gidiyor. Peki burada bence bitirebiliriz. Şeyde de benzer bir olay da cemevi baskınında da var. Bin yıldır oynanan oyunlardan iki farklı şey varmış gibi. Ona da birazdan bakarız. Açık kaste. Frankenstein ya da Frankenstein diye de çevirebiliriz Edgar Winter Group'tan dinlediğimiz çok erken tarihli olmasına rağmen oldukça öncü sayılacak bir sadayı da veren bir grup bu Edgar Winter Group. Edgar Holland Winter grubu adını veren kişi de 1946'da doğmuş Amerikalı. Texas'lı bir müzisyen çok sayıda hem klavye hem piyano hem saksofon hem de vokal yapıyor davul ve vurmalılar da çalıyor. Caz, blues ve rock dalında da çok şey yapmış. Her dalda at oynatmış, at koşturmuş bir müzisyen. Kendisi bir albino aynı zamanda. Saç, kirpikleri, kaşları bembeyaz. Ona da bir günaydın demiş olduk. Demin İsrail'den bahsederken şeyi de unuttum. Bugünlerde yargılanan biri var bir aktivist. Jonathan Polak diye. Ve 3 ay ile 6 ay arasında Tel Aviv'de bir şey... Bugün kararı Dün varılmış olması lazım. Independent'te okudum. Bugün öğreniriz ne olduğunu. 3 ay ile 6 ay arasında... Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ihlal etmiş olmakla bütün grupta bisikletler arasında bir tek kendisi tutuklanmış ve yargılanıyor. Neden? Niye? Çünkü yıllardan beri küçük ama çok dirençli bir grubun parçasıymış kendisi. Filistinlerle beraber hak arıyor. Hı. Bir İsrail'li olarak suçu ağır yani. Her hafta Batı Şeriye'ye gidip o direnişlerde gösterilerde yer alıyormuş çok yaşa zaten başından sona diyor bu bir siyasi bir dava olmuştu eğer protesto etmeseydik işgali hiç bunlar olmayacaktı diyor ama hazırım demiş her şeyi göze aldım demiş çok da şey bir aileden geliyor netameli bir aileden geliyor babası da Yosi. ...İsrail'in en önde gelen oyuncularından biriymiş... ...tiyatro oyuncularından biri... ...ve yerleş, Ariel yerleşkesinde mesela... ...Batı Şeria'da gösteri yapmayı reddeten... ...grubun başını çekmiş... ...geçenlerde onun haberini vermiştik... ...protestocu grubun... ...dedesi de... ...anne tarafından dedesi... ...Nimrod Eşelde de... ...daha 1950'lerde... ...deniz adamlarının, balıkçıların yaptığı... ...kaptanların filan greve katıldığı için... Hapsa girmiş biri. Yani net bir aileden bahsedebiliriz. Baya protestonun ötesinde de <gülüyor> ciddi bir e, direnişe de destek veriyormuş. E, bu e, şey demiş önde gelen Ayet Morar diye de Birisi belgesel yapımcı var önemli bir çok şey kazandı ödül kazanan bir belgeselci onun arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum diye destek vermeye gitmiş. Annesi babası ve arkadaşları da bugün mahkemede bulunacak dün diyor bu haber bulunmuş olacaklardı bakalım ne çıkacak. Bunların arkasında biri olabilir mi? Birileri hep oluyor hep birileri var arkada bir yerde. Evet, bu Canan Palak'ın da yakışıyor mu yani bu yaptıkları şimdi Filistinlerin tarafını tut. Ee, direnişçilerden yana protesto olarak. Gençliktir. Katıl. Öyle bak. Adam da 28 yaşına gelmiş ha. 30'undan sonra devam ederse aptal <gülüyor> deriz. <gülüyor> Öyle bir klişe var değil mi? Sürekli olarak söylenir evet. bize. Böylece tüm hayatın anlamsızlaşması, herhangi bir şeyi değiştirebilmekle ilgili bütün yetinizi yitirmeniz ve önünüzde kalan vakti çalışarak ve daha çok çalışarak ve böylece patronunuza daha çok kazandırarak geçirmeniz bekleniyor. Ve bunu da hayatı boyunca mücadeleden vazgeçmemiş George Bernard Shaw gibi inatçı bir solcuya mal ediyorlar. Şov mu demiş bunu? Derler diyor. Öyle mi? Evet, tamam ben o kısmına varamamış. Bana yaşına Manif, kadar böyle anonim. sosyalist değilsen ruhsuzsun. Aptalsın. Şey değil. 30'undan sonra da gene devam ediyorsan gene aptalsın. Şov bayağı aptal aptalsın. bir adamdı bu bağlam içinde. <gülüyor> Fabian Society'nin fılan kurucusu <gülüyor> ve 90 yaşında filan sosyizm <gülüyor> diyen bir adamdı Bak, Önde gideni. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İnatçı bir İrlandalı ile uğraşacağız şimdi? O bir de İrlandalı. Ha, bugün ayrıca Saat Marif takvimi atlamış ama... Polak'a ceza verilmiş bu arada. Öyle mi? Evet. 3 ha. e, ay hapis cezasına çarptırılmış. E, ve 273 pound çünkü İngiliz gazetesinden okuyorum şu anda. E, da para cezası verilmiş. 2008'de Gazze'deki bisiklet protestosuna katıldığı için... Şak şak şak bravo. Yok Yaşasın beğenmeyenler de var. Yani antipatik bir şekilde yine 30'unu geçmiş bir grup aptal olduklarını tahmin etmek mümkün. E, çünkü civil rights falan gibi böyle sivil haklar gibi garip şeyler var derneklerin adında. E, sivil Haklar Derneği İsrail'in demiş ki e, bu aşırı bir ceza demiş ve e, Polak'ın e, hedef seçildiğini susturmak için ve bu tip protesto ve eylemlere girmesini engellemek için böyle ceza verildiğini söylemiş. Öyle. Evet ama öyle insanların sırtında durduğunu da tekrarlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Jonathan Polak gibi hı hı. insanların sırtında duruyor dünya. Ona buradan bir günaydın diyelim. Evet. Ve bir geçmiş olsun. Radyo, geçmiş olsun diyelim. Açık radyo mikrofonlarından. Açık gazete. Evet, şimdi gelelim bu garip cemevi baskını işine. Hakikaten garip, pek çok açıdan garip. Hatırlatalım, dün vermiştik haberi ama bir daha söylemekte fayda var dinlemeyenler için. Başakşehir'de bir cemevine baskın. İstanbul'da, evet. Düzenlendi. Bir grup maskeli kişi tarafından ve cemevin üstünde asılı olan Türk bayrağının indirilmesi istendiği iddiası var. Bu iddianın yanında bayrak indirilmeyince de cemevine Taş ve sopalarla saldırıldı, camlarının kırıldığı iddiası var. Şahintepe. Süvariler bir saat boyunca gelemiyor Şahin Tepe, ee, yani polis ediyorlar zamanımızda. Ee, ve bu arada Aleviler bunu öğrendiğinde doğal olarak cemevinin çevresinde toplanmaya başlıyorlar, cemevine bir saldırı gerçekleştiği için. Baba Cemevi Şahin Tepe mahallesinde. Ama ilginç olan maskeli grubun yaptıkları değil mi? Yüzleri maskeli grup PKK. Benim bazı evet. yerlerde okuduğuma göre yüz kadar kişi falan gibi şeyler söylüyor. Ama bu herhalde mümkün değil. Çünkü yüz kadar kişinin e, buharlaşma ihtimali yok herhalde değil mi? Evet tam sayıyı ben de bilmiyorum. Ama e, PKK yine slogan atıyorlar. Maskeli insan iş yerlerine zarar veriyor. İki araca da Molotov kokteyli atıyorlar. Kısa sürede taşlanan Cem Evin önünde yüzlerce vatandaş toplanmış evet. O zaman Cem Evi yetkilileri gruba sağduyu çağrısı yapıp aramızda bizi provokasyona getirmek isteyenler var uyarısında bulunmuş. Hı hı. Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu da saldırının organize bir iş olduğunu söylemiş bir provokasyon diyor. Orasında şüphe yok yani evet. organize iş olduğuna ne için yapıldığı ayrı bir tartışma olarak kalsın ama. Ayrıca tabi bayrak indirme filan hikayesi var ya böyle bir şey de olmamış hiç. Bayrak indirildi Ha bu lafın ortaya atılması Nasıl tamamen bir hikaye bir miymiş? Evet öyle demiş. Yaşanmadı böyle bir şey demiş Kenanoğlu. Ve ondan sonra da güvenlik kameralarının kapalı olmasına dikkat çekmiş. Zaman gazetesinden yani beri şey duvaklıyla e... Ayşe Tosun'un haberi bu. Bir gün Maraş katliamının anılmasının 32. yıl döneminde faşistler Maraş'ta Alevilere saldırıyor. Ardından bir cemevine bir grup maskeli kişi Kürt olduklarını söyleyerek bayrak indirmeye geliyor. Ardından orayı taşlıyor. Böyle bir iddiayla daha doğrusu söylenti yayılıyor. Bu arada kameralar kapalı ya da bozuk ya da yani neyse. Şöyle olmuş o kamera meselesine de bakayım. Cem evinin dış cephesinde sokağa görüntüleyen kameralar normal şartlarda sürekli açıkmış. Hı hı. Fakat olay günü öğeden sonra kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı. Bu sebeple kameraların devre dışı kaldığı ileri sürülmüş. Saldırıya uğrayan Cem evi dernek başkanı Kadir Savaş'a göre elektrik kesince bozulur diye kameralar kapatılmış. Sonra da kimse açmamış o yüzden olay anında kamera kayıtta değilmiş diyor. Yani biliyorlarsa sana olduğunu zaten bir sıkıntı yok. Evet. Sonuç olarak hani iş işgüzarlık mı değil mi falan bunları söylemek ne haddimiz ne bize düşer ama e, önemli olan ortada şüpheli e, bir durum var mı yok mu ile ilgili daha fazla herhalde irdeleyebilmek. Evet yani bu kameralara çok bel bağlanıyor ama nedense en önemli mesela Danıştay cinayetinde de kameraların OYAK tarafından temin edilen kameraların bir bakım sorunu olması dolayısıyla tam cinayet sırasında e, ortada olmadı. ...din cinayetin sırasında da bazı görüntülerin çevreden elde edilemediği... ...bozuk olduğu ve tahrip edildiği ya da polisçe ortaya çıktı. Yani bu kamera işinde bir sakatlık var ben sana söyleyeyim. Ya vallahi bence kamera işinde değil... E Ciddi anlamda devlette bir sakatlık var Açık konuşmak lazım herhalde yani Bütün bu olan bitenin üzerine Ya ne oluyor acaba diye düşünüyorsak e, Burada herhalde İçişleri Bakanlığı Uyuyor mu değil uyuyor O kesin ama hiçbir açıklama Tıs yok yani Baya bildiğin kendi aramızda konuşuyoruz evet. e, Alevi dernekleri konuşuyor İşte biz konuşuyoruz onlar konuşuyor Medya konuşuyor falan takılıyoruz öyle ama ne oluyor? Bununla ilgili bir şey yok. Yani yüz kişi olmasın on kişi olsun. On kişi olmasın üç kişi olsun. Ee, yani Kürtlerle Aleviler arasında bir gerginlik olduğuna dair hiçbir emare yok. Ee, yani Kürtlerin bir ceme evine niye e, saldırıp bayrak indirtmek isteyeceklerine dair herhangi bir mantıksal açıklama yok. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı bununla ilgili netleşen bir durum yok. Böyle bir konuşma oldu mu? Gelenler ne dedi? Ve üstü üstü bir de e, yani bütünüyle aslında bildiğimiz standart... Alevileri yalnız bırakan devlet tavrı ve e, bu tip olaylarda Alevilerin yanındaymış gibi görünen bir e, siyasi bir güruhlaşma hali var. Başka da bir şey yok. Bu da işin çok tatsız tarafı. Ya peki ama devlet buna e, yani hükümetin bir yan için sadece bir yan için abi, uyarıyorum seni. Fazla Anladım. spekülasyona şey yok. Bir yan için hükümetin içinde olduğumu varsaysam hı hı. herhalde bunun kendi başımıza da Çökecek, kontrolden tamamen çıkacak bir şey olduğunu görmek için birazcık tarih okumak yeterli değil mi ya? Yani bence tanımıyor, ne olduğunu Şimdi bilmiyor, bilmediği şey. için de ilgilenmiyor. Tabii hükümet olmakla bu söylediklerim çok birbirine yakın kavramlar değil biliyorum ama bence böyle oluyor. Ya Bir de bunun diğer tarafı, antitezi var ki bence bir o kadar sorunlu. Gerçekten yani sürekli olarak mağdurda ve kurbanda tutmaya çalışan bir hal. Ee, Mehmet Sevigen düz ziyaret etmiş Cem Evi'ni İstanbul Milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet e, şunları söylüyor biz bu filmi daha önce gördük. Doğru bu tip bir sürü film gördük film deniyor bunlar. artık oturmuş jargon bu. Gazi mahallesinde bunu yaşadık ve bu acıları gördük. Bir anlık öfkenin nere mal olabileceğini yaşayarak gördük. Gazi mahallesinde bir anlık öfke... Ne bir anlık öfke? Sanki iki genç birbirine vurdu, aileleri birbirine girdi derken mahalle böyle bir şey olmadı. Kahveleri taradılar. Ardından polisler mahalleye girip operasyon düzenledi. Yani hiç ne bir anlık öfkesi ne iki anlık öfkesi. Böyle bir şeyler olmadı. İnsanlar da direndi. Ama böyle bir garip hale geliyor. Aman oturun, aman karışmayın, aman kenara durumu. Bu bakımdan ben bütün arkadaşlarımı sağduyulu olmaya çağırıyorum demiş. Birlik beraberliğe çağırıyorum. Ee, burada 3-4 cam kırılmıştır. Yenisi yapılır ama kırılan gönüller nasıl yerine gelecek diyor. Ee, gönül kısmı değil hukuk kısmı acilen bulmak gerekiyor. Evet sevgenebilirim. Yani bazı, bazı laflar da var. Muhakkak izah etmesi lazım bunun bir gönül, hatır gönül meselesi olmadığını, bir hukuk olduğunu ve bir provokasyon. Havalam adli bir mesele ve şey bir polisiye bir mesele olduğunu da söylemesi lazım. Yani hem polisiye hem de ciddi anlamda sosyal tabanı olan bir sıkıntı. Yani kürt alevi diye bir şey yok ama alevilere saldırmak diye bir şey Türkiye'de yaygın bildiğimiz durumlardan biri. Ee, yani kürtlerle aleviler arasında böyle bir durum zaten hani açıklamak çok kolay değil açıkçası şu anlatılan senaryoyu ama. E yani gerçekten hükümetten tık yok. İşte Sevigen'den bu var. Otağı Hümayun bir... açılışında da polis disk üye, üyelerini dövmüş. Her gösteriye çok dövmedi. Başlıyor. Çok dövmedi. Öyle mi? Böyle copluyordu tam böyle. Sonra anladığım kadarıyla artık arkadan kim dürtük dediyse az cop yediler o yüzden. Mesela buna sevinebiliriz. İyi haber diye verelim. Evet Cumhuriyet'te manşetler. Okula girmek istediler. Otağı Hümayun e, işkencehanelerden biri. ...şimdi açılıyor olmasıyla ilgili protesto düzenlediler... ...burası müze olsun... ...işkence müzesi burası... ...diyor bir grup... ...DISK'li aralarında tabii Süleyman Çelebi de var... Evet, ee, ...DISK üyelerinin de sorgulandığı... ...1980'de bir işkencehanedir... ...müze yapılmalıdır demiş... ...grup yürüyüşe geçince de... ...polis daya başladı diyor... ...Süleyman Çelebi'nin grup içinde olması... ...sanki benim anladığım kadarıyla... dayan kısa sürmesinde etkili olmuş... E ardından gruba izin verildi. O zaman ne dövdün falan gibi de böyle hani başka bir şey daha sormak da mümkün ama. Yani işkenceyi kınayan disk üyeleri neden coplanabilir ya da coplanmaya Orada bir açılış bir şey oluyor diyor. efendim. Biz siz ha. protesto edin diye mi açılış yaptık, çelenk getirdik, basını çağırdık hı diye bir ha. hikaye var. Ben ama bence günün sözü belki de olabilir en azından öneriyorum. Egemen Bağış'ta harika değerli görüşlerini bizimle paylaşmış bu konulardaki e, evet, Avrupa'daki polisin Avrupa'daki polisin tepkisine bakarsanız bizim polisin daha merhametli olduğunu görürsünüz demiş böylece polisle ilgili bir de merhamet ölçüsü olduğunu öğreniyoruz e, neye göre baktığını bilmiyorum ben öyle görmedim mesela Hayır, öyle de olabilir ayrıca i̇şte, zaten polisten e beklediğimiz merhamet mi bizim? Ee, bildiğim kadarıyla hayır hani Merhamet ölçüsünün ne olduğunu bilmiyorum Üstünlük, Merhametse ölçümüz Daha merhametli olduğunu nereden çıkartıyoruz Bizim polisin orasını da bilemiyorum Çünkü ben hiç görmedim öyle bir merhametli durum Açıkçası ee, Üçüncüsü ise yani Şey tartışabiliriz tabi Kopenhag'da geçen sene ben e, Polisi gördükten ve kanıtlandıktan hmm. sonra da Onları vurun kellelerini diyen Polis şeflerinin hmm. gizli şeyleri Ama bu ne fark eder ki yani Polisin merhametine göre mi biz polisle Muhatap olacağız. Ee, bu ne biçim bir mantık yani? Ya bir de zaten hani diyelim ki daha merhametliler. E, bizim polisimiz Avrupalı polisler. Ne demek bunlar hiç fikrim yok ama hani e, sayıklayalım. E, diyelim ki öyle bu durumda yani ne yapmamız lazım mesela? Teşekkür mü edelim? Evimizde mi oturalım yiyince of oh, daha beterini yiyebilirdim mi diyelim? Hani buradan ne çıkartmamız gerektiğini ben anlayamadım. Karanfil götürelim. Ya götürelim de yani işte kafana vurduğu zaman bak görüyor musun iyi oldu kafana vurdu Avrupalı polis yüzde 25 daha hızlı vuruyor bir şey mi dinleyeceğiz bir de üstüne o baş mesela böyle bir ihtimal var e, galiba ihtimalden öte <gülüyor> e, evet, durun AB standartlarında herkesin iki dakika protesto etme hakkı var demiş falan filan e, yani bir demokrasi abidesi olarak hakikaten konuşmuş tatsız hakikaten hakikaten tatsız ya yani Avrupa'daki polis Kötüyse bizimkinin daha az kötü olma hakkı mı var? Falan burada 101 şey yan ettim yana koyabiliriz. dalgalandıralım şey olarak. Şükredelim bir yandan ben olarak Şükredelim bir de son bir şey de söyleyelim çıkacağız arada. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yılı nedeniyle düzenlenmesi planlanan garnizon koşusuna bu yıl izin verilmedi diyor. Valilik günlük yaşam etkilenmesin demiş. Ee, efendim aslında mevzu birazcık hikayeli ve netameli. Evet e, mevzu Atatürkçülükle ilgili değil. Çünkü büyük Atatürk koşusu yapılmış. Valilik tarafından e, genel kurmayın bir başka güzergah koşusu yapmasına izin verilmemiş. Valilik tarafından 8 Aralık'ta bir genelgeyle. Ama velakin lakin e, mesela Cumhuriyet başka türlü algılamış ideolojik olduğunu düşünmüyorum. Haberi iyi okumamaktan büyük ihtimalle. Karışıktı çünkü gün boyu bende ne koşuyor, nereye koşuyor falan bir anlamak için uğraştım. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl döneminde kutlamalara bir engel daha çıkarıldı diyor. Biliyorsunuz engeller ve engeller çıkarılıyor. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamalarına bir engel daha çıkartılmış. Cumhuriyet'e göre TSK koşusuna yasak. Büyük Atatürk koşusu diye halk koşusu yapıyorlar. Belli ki popülist, popülizme ...yatkın siyasetler istiyorlar... ...mesela kamuflajlı tiplerin röt röt röt röt... ...koştuğu, insanların da... E, alkışlıp bayrak tuttuğu değil... ...insanların sırıtlık sırıtlık koştuğu... ...ama aynı e, retoriklerin... ...devam ettiği bir hikaye AKP'nin... ...öngördüğü bu konuda anlaşılan... ...ya da valiliğin... E, ...ama mevzuu mesela Cumhuriyet öyle algılamamış... ...Atatürk koşsun durdurmaya çalışan... ...gericiler görüyor anladığım kadarıyla... ...evet... Yani neyse, neyse e, bu ne hikaye abi. zaten artık kadim bir hikaye olmaya başladı. E, her şey gelişle başlıyor. Bekir Coşkun'un yazısı Atatürk gelmemiş gibi yapmak bugünkü yazı. Okumanızı tavsiye ederiz diyelim. Uzatmayalım. Evet baş yazılar. Peki ara verdik şimdi. Açık Gaste. Ahmet İnselli Ufuk Turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet Günaydın. Günaydın Evet aynı tavırda birleşen bir Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi görüyoruz Bu dil ana dilde ve özellik konusunda Bunun üzerinde biraz konuşalım herhalde Evet bugün Radikal Gazetesi'nde Oral çalışmalar da aynı başlığı koymuş Dikkat edersen yazısına evet. AKP, CHP, MHP Birleşti ittifak böyle <gülüyor> mi? Evet. Evet. Evet. Bu iki dil ve özellik Konusu Bir Efsane olmaktan çıkıp da Somut biçimde hayata Geçmeye, önerileri tartışılmaya Önerileri dile getirilmeye başlayınca biraz yavaş yavaş işte kelle perçem düşüp kel göründü denen bir durum ortaya çıktı seçim öncesinde olması da bunu belki daha da hızlandırdı belki bugüne seçim öncesi olmasa susup içinden bunları dile getirip dışarıya vurmayacak olan kişilerde seçim telaşı içinde kendini, kendilerini ortaya attılar. Bir hatırlatma yapalım. Demokratik Toplum Kongresi'nin basına kapalı toplantısında geçen hafta bahsetmiştik, ele almıştık. Ortaya sunulan bir taslak. Demokratik özel Kürdistan başlığı altında sunulan bir taslaktı ve Demokratik Toplum Kongresi'nin Kürtlerin yoğunluklu olduğu bölge veya bölgelerde, tek bölge veya birkaç bölgede o belli değil. Bir yönetim projesi aynı zamanda. Özellik, özel bölgelerin yönetim projesi aynı zamanda. Bu tartışmaya açık bir proje elbette. İnsanı <gülüyor> düşündüren, endişelendiren, ...sevindiren tarafları olan... E, ...destekleme... ...desteklenecek tarafları olan... ...sorunlu tarafları olan bir proje. Bu projeyi kendi başına tartışmak yerine... ...bunun... ...şunun farkına vardım ben... ...çalıştaydı olduğum için... E, ...o dağıtılan metni... E, ...okumuştum oradaki... ...yüz e, kişiye falan dağıtıldı... ...yanılmıyorsam... E, ...şunun farkına vardım... ...birincisi... E, Türkiye'de birçok konuda siyasetçiler ve gazeteciler, özellikle de köşe yazarı gazeteciler, gazeteci gazeteciler değil de köşe yazarı gazeteciler, çok kulaktan dolma, ilk önlerine çıkan bilgiyle tepki gösteren televizyon programları özellikle gerçekten bilgisi olmadan fikri çok az bilgi ve çok fikir üzerine çalışan insanlarla dolu. Evet yani bunda e, talking heads dedikleri franklerin evet. e, yani konuşan kafalar demesi boşuna değil herhalde. Evet evet. Evet, boyunca... tamam, evet konuşan yani. Kelle gezdirenler. Yani. Evet. Çok az bilgiyle gazeteye yansımış dört paragrafla örneğin bir saat o metin üzerine konuşabiliyorlar. Bu, bu, bu büyük bir başarı. Tabii orada artık her şey sapla saman birbirine karışıyor. Fakat bu aynı zamanda Türkiye toplumunda kanaat oluşmasına yol açan bir süreç. Dolayısıyla kanaatlerin bu kadar izlenimsel, bu kadar kısmi e, olmasının e, getirdiği e, savrulmalar karşısında sonra şaşırıyoruz. Ya bir ay önce böyle, böyle e, öpü, e, şey yapan... E, öfkelenen, köpüren insanlar, insanlar bir ay sonra bambaşka bir, bunun tam tersi bir konuda hiç ses çıkmadan bunu kabul ediyorlar diyoruz. Çünkü o öfkenin, köpürmenin arkasında bir kararlı, oluşmuş bir bilgi yok. Sadece elektrik verilmiş farenin tepkileri var neredeyse. bu ...bu çok şaşırttı... ...yani bu, bu kadar olduğunu kısmen biliyordum... ...ama bu, bu detayda... ...tabii belki... ...şeyi daha iyi bildiğim için... E, ...metni de daha iyi... ...tartışmaları oradaki daha iyi gördüğüm için... E, ...bu... ...bu hakikaten... ...birçok konu için geçerli ve... E, bu, ...burada her seferinde... E, ...çok temkinli olmak... ...ve her söyleyenin lafına... ...balıklama dalmamak... E, ...kanaatimi, kararımı... ...daha da pekiştirdi. <gülüyor> evet yani gazeteciler orada... E, ...konuk edenler televizyonda ya da... ...işte e, köşe yazarlığı da... ...hiçbir şekilde e, bir... ...irdeleyecek bir soru da sormuyorlar ki... ...zaten. Ee, soru sormuyorlar. Yani hepsi birbirini tamamlayan bir şey. Soru sorsalar... ...öbür e, toplantıya katılmayan... ...bir diyen kişi... ...o metni bilmeyen... İnanır mısınız bana hala o metnin e, e, o metni nasıl ulaşırım diyen e, birkaç tane gazeteci e, hafta sonu geçen hafta e, sonuna doğru aradı e, ama bir baktım o o, o ulaşan e, kişiler önemli değil e, bu konuda bayağı ciddi yazılar yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya yani henüz okumadan önce ön yorum. Gazetedeki bilgilerle ya okumadan değil tabii. Gazeteye yansıyan aşağı yukarı 16 sayfalık bir metinde gazeteye yansıyan baktım. O, o 16 sayfanın 1,5 sayfası falan aşağı yukarı. Önleyici vuruş gibi bir şey yani. Evet, evet. işte başlıkları çıkartmışlar falan. Tabii bunlar yanlış o, o sayfada yer alanlar yanlış diye demiyorum. Onlara yönelik sadece bir değerlendirme de yapılabilir. Ama o zaman bu bir analiz değil, bu bir tavır almak, tutum göstermekten yani öteye gitmeyen bir şey. İşte gazetede yer alanlara göre benim tavrım bu, analizim değil bu, bir tavır almak, bayrak göstermek, iyi, yanlış, kırmızı, yeşil, sarı bayrak göstermek, doğru olmuş, yanlış olmuş, kararsızım gibi bir, daha ötesi değil bunun. Ee, şeye gelirsek e, üç partinin e, tepkilerine gelirsek bu bu tepkilerin bir kısmı e, biraz evvel söylediğim türden tepkilerdi yani e, gazeteye yansımasının hemen ertesinde e, AKP'den Adana milletvekili ve genel başkan Yardımcısı yanılmıyorsam Ömer Çelik'in e, salvo atışıyla başladı suikast kelimesini kullandı. Bu... Cümlesini not ettim. Ee, son özellik tartışmalarını diyor Ömer Çelik. İki dil tartışmalarını yani sadece özellik değil. iki dil tartışmalarını Türkiye'deki gerçek demokratikleşme sürecine. Bu hakikaten çok önemli. Ben Ömer Çelik bir gün yüze gelirsem gerçek demokratikleşmeden ne anladığını bu durumda soracağım. Ee, Türkiye'deki gerçek demokratikleşme sürecine Açık toplum arayışlarına suikast teşebbüsü olarak görüyorum dedi. Açık toplum Evet. Gerçek demokrasi sürecine ve açık toplum arayışlarına suikast teşebbüsü. Ee, iki dil tartışması ve özellik tartışmalarının bu hem açık toplum arayışlarına hem de tırnak içinde kendisinin ifadesiyle gerçek demokrasiye suikast ise... O zaman gerçekten e, o açık toplum, Ömer kafasındaki açık toplumun gerçek demokrasinin ne olduğunu insan hasreten sormak ihtiyacı duyuyor. O zaman nedir? İki dilin yasak olduğu, özellik tartışmalarının gündemde olmadığı bir toplum mudur e, gerçek demokrasi toplumu? Bu de nasıl açık bir toplum, evet. açık toplum? Evet. Bu, bu nasıl bir e, tahayyül kaymasıdır, bu nasıl bir baş dönmesidir, iktidar baş dönmesidir, iktidar kibridir? E, bu nasıl sadece ve sadece MHP'yi seçim barajının altında tutmaya kilitlenmiş bir partinin MHP oylarına göz dikerek düştüğü acıklı milliyetçi durumdur? Bu, bu hakikaten oksimoron kelimesini çok kullanmaya başladık bu artık Türkçe'de biliyorsunuz. Evet bu sıralarda ee, biz de öyle. Ama bu hakikaten. Avinin bu, dilinden düşmüyor, evet. E, oksimoron kelime için kullanılır, cümle için kullanılmaz benim bildiğim kadarıyla ama bunu bu cümle için kullanmak ihtiyacı duyuyorum doğrusu. Ee, evet. Onun konuşmasından sonra hemen bir gün sonra yanılmıyorsam Devlet Bahçeli salvo atışına salvoyla cevap verdi Hatırlatayım Bu bir ayaklanma hazırlığıdır dedi. Bölme projelerinin fiilen hayata geçirilmesidir dedi. Türkiye hain bir suikast ile karşı karşıyadır deyip suikast kelimesini kendisi de kullandı. Etnik bölücüler gemi azıya almıştır dedi. Evet. Bütün Bu... bunlar özellik bölgelerin oluşması, iki dil tartışmaları çerçevesinde bir basına kapalı çalıştay da ortaya sunulan ve kim... Eminim Devlet Bahçeli'nin de okumadığı bir metnin üzerinden yapılan değerlendirmeler. Aslında Devlet Bahçeli'ye önermek lazım. O metni okusaydı bu söyledikleri o durumda hafif bile kalırdı. <gülüyor> Özellikle de söyleyeyim o metninde Devlet Bahçeli'yi daha fazla kurutacak çok e, laf vardı ama işte e, şeyle yetinmenin gazete bilgisiyle yetinmenin şeyleri bunlar sakıncaları bunlar aynı zamanda. Söylediği daha da e, alıntılarıyla mı daha da... E, Radikal olabilir. Daha da e, sert olabilirdi. Sıfat kullanmaktan vazgeçtim. Farkındayım mı? E, ya... <gülüyor> Hain suikast, ayaklanma ve gemi azıya almak görmelerini evet. yeterince sert bulmuyorsun yani. E, e, e, bu, bu gazete bilgisidir Gazeteye yansıyanlarla bunu dediğine göre orada başka şeyler de var metinde. Onları da e, okusa bunlar hafif kalırdı o zaman diye düşünüyorum. Ya da o zaman bunun yanına daha ağır bir şey de koyması gerekecekti belki. Bilmiyorum. Ne gibi? E ben artık bilmiyorum. orada yapayım yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü dikkatimi çeken olgu hem Devlet Bahçeli CHP niye sessiz kalıyor diye sormaya başladı bu dönemde. Bu konuda CHP niye sessiz kalıyor diye sormaya başladı. Hemen arkasından CHP'den de Akif Hamza Çelebi'nin Başbakan niye sessiz kalıyor dedi. Bahçeli de sordu. Başbakan niye sessiz kalıyor dedi. Şimdi birdenbire AKP ve e, MHP ve CHP Tayyip Erdoğan sessiz kalıyor. Bunu zimnen e, kabul ediyor. Hatta evet. Kılıçdaroğlu da evet. Haydi, Arkasından da evet Kılıçdaroğlu da geldi. Aynı şeyi söyledi. Haydi konuş başbakan ne susuyorsun. Evet şey. şimdi bu gerçekten e, bir... E, ...karşılıklı kışkırtma operasyonu... ...yani Ömer Çelik'in söylediği... ...yetmiyor, onu Başbakan'ın ağzından... ...söyletmek ve iyice... E, ...işi tam bir... E, ...zoraki koalisyon halini... E, ...gibi, herkes aynısını söylerse... ...rahat edecekler. Kılıçdaroğlu... ...dedi ki bir de farklı bayrak tartışması... ...onurumu... ...onurumu kırıyor dedi. Farklı bayrak tartışması. iki dilli yaşamı ülkeyi... E, ...ayrışmaya gö götürecek... ...bir proje olarak tanımladı. Evet, iki dinli yaşam, ikiye böler dedi. Belçika böler. örneğini gösterdi. Belçika örneğini gösterdi. Ve arkasından finalde tabii ki Başbakan'dan geldi. O da e, her zaman söylediği gibi tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak dedik dedi. 73 milyon insanımız Türkiye Cumhuriyeti üst kimliği altında birdir. Üst kimlik TC vatandaşlığıdır. Bunun altında birçok etnik unsur vardır. Ve ilginç bir şey söyledi. Başbakan olarak Kürt sorunu savunuyorum. Savunmaya devam edeceğiz. Ama nedir savunduğu şey anlayamadık bundan sonra. Ee, bu ülke bu topraklar üzerinde ameliyat yaptırmayız. Bu topraklar üzerinde ameliyat yaptırmayız dedi. Bir sorun ameliyatla çözülür. Ameliyat illa bir parçayı kesip almak değildir. Başbakana tıpçıların öğretmesi lazım. İçinlikle. Ee, Kesip almak bir kolu kesmek değildir. Kalp ameliyatı yaptığınızda kalbinizi alıp kesip atmıyorlar. Tamir ediyorlar. Ameliyat tabir içinde yapılır. Birincisi. Ameliyat tabirini Türkiye halkına sadece bir kesme, biçme ve parçayı dışarı atma olarak tanımlama, tanımlamaktan vazgeçmek lazım yoksa bütün o ameliyata giden hastalar dehşet içinde kalırlar <gülüyor> e, başbakanı dinleseler <gülüyor> ikincisi bir e, ademi merkeziyetçilik anlayışı getirdi ben hakikaten bunun tartışılmamış olmasa çok şaşırıyorum dedi ki 3 tane ademi merkeziyetçilik biçimi vardır dedi bir tanesi siyasi olanıdır bir tanesi idari olanıdır bir tanesi de hizmet içerikli olanıdır biz siyasi ademi merkeziyete karşıyız ee, i̇dari adem merkeziyete karşıyız, hizmet içerikli olanını biz tavunuyoruz dedi. <gülüyor> Osman geleneğine gayet bağlı galiba. Ben anlamadım niye AKP e, Tayyip Erdoğan döneminde kamu idaresi reformunu getirmemiş miydi? Ve orada bir idari adem merkeziyetçilik yok muydu? Vardı evet. Demek iyi gizlemişler. Hizmet içerikliymiş şu aslında, kamufle edilmiş. Peki böyle bir şey var mı? Ee, yani kategorik olarak. Nasıl olabilir yeri... ya? İdari, <gülüyor> i̇dari <dedim>. adem merkeziyetçiliği. <gülüyor> Kim aklına e, onu oradan fısıldadıysa ona gidip sormak lazım. Tayip Erdoğan ne bilsin? Ama ona birisi danışmanı dedi ki işte böyle böyle vardır. Siyasisi vardır, idaresi vardır, hizmet olanı vardır. E, hizmet içerikli adem merkeziyetçiliği hangi idari e, yetkiye dayanarak yapacaksınız? ...eğer idari Adevi Merkeziyetçiliğiniz yoksa? <gülüyor> evet, yani... ...hakikaten absül bir noktaya geliyor ama... ...tabii bu, burada iki şey söyleyebilir miyim? Biri... E, ...bir tanesi bu şey... ...suikast, e, hainlik... ...ihanet, ayaklanma... E, ...gibi çok... E, ...militer bir dil... ...yani şiddet içeren bir dil... ...kullanıyor olması... E, ...ameliyatı da buna dahil ediyorum ben... Evet. ...şahsen... E, bu çok endişe verici bir şey. Tabii öteki de e, bur buradan bir geri dönüş imkanı da e, bırakmayacak bir yere doğru götürüyor e, onu. Bitti zaten. Evet. Bitti. Yani son olarak da belki şeyi de etkile meslektaşlarımızdan Refik'imiz Star Gazetesi de manşetini Başbakan son sözü söyledi diye tüy dikti yani. Öyle mi görmemiş? Evet yani dünkü manşet oydu. Tam yani aşağı Başbakan yanım... son sözü söyledi falan gibi. diye hani bir son söz var ve söylenecek mi? Mercide başbakanlık idi gazetenin perspektifi üstünden. İşte yani bu cemaat imam e, ilişkisi böyle bir şey işte. Evet. Maalesef çok yani üzücü. imam bir şey yapınca cemaat fazlasını yaparmış. E, böyle böyle ee, ...tehlikeli bir oyun... ...başbakanın gözünde... Ee, ...böyle bir... Ee, ...kasıtlı şekilde gündeme... ...getirilmesi, özellik... ...tartışmasının, ademi merkeziyetçiliğin... ...iki dilliliğin... ...kasıtlı, kendisi öyle diyor... ...kasıtlı bir oyun diyor, tehlikeli bir oyun diyor... ...demokratikleşmeyi, özellik tartışması... ...demokratikleşmeyi, Türkiye'nin ileri... ...demokratik standartlarına kavuşmasına hazmedemeyenlerin... ...çirkin tezgahıdır diyor... Bu, bu, bu hakikaten dünyayı sadece kendi merkezli ben yaptığım zaman sadece iyi bir şey olabilir ve ben yapmıyorsam da yapılmaya gerek yoktur. Anlayışının bundan daha fütursuzca ifade edilmesi mümkün değil. destekte de görüyor. Evet yani doğrusu umut verici bir, bir açılım başlamıştı. Bir de başlamıştı. şeylerden de yorulmaya başladık. Yani hakikaten bu Ergenekon mevzunun, çeteler mevzunun her seferinde hükümetin işine gelmeyen mevzuda bir umacı gibi gündeme gelmesinden de ben ciddi tepki duymaya başladım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu tezgahın içinde diyor terör örgütü var. Tamam PKK var. Metni PKK yazdırdı. Öyle kabul edelim. Ve vesayeti, vesayeti altında hareket edenler var. Bir de başbakanlık koridoru veya meclis koridorlarında, pardon, meclis koridorlarında dolaşan çeteler, mafyalar var. Bunların Anladım. hepsi aslında terör örgütü dediğiniz gibi PKK. Peki e, devamı tamamıyla aslında belirsiz özgü olması da çok tehlikeli değil mi? Yani evet. bilemediğimiz ne, ne olduğunu kimler oluştu anlamadığımız... Çeteler, mafyeler bu kimdir? Bu işle alakası var? Mafya nereden giriyor? Bu çete kimdir? Çetenin ne olduğunu söyleyeyim. Buradaki ima edileni söyleyeyim. Çünkü bunu ondan sonra AKP'li... E, e, ...bazı il yöneticilerle falan rastlaştım... ...geçenlerde bir toplantıda onlar da vardı... ...gazeteciler, AKP yakın gazeteciler... ...efendim bu... ...bu olay Ergenekon'un bir e, manevrasıymış... ...MHP'yi güçlendirme manevrasıymış... Ergenekon mu? O da nereden çıktı şimdi? <gülüyor> Ergenekon e, yani aslında... E... ...bu kararları aldırtıyor ve böylece hükümeti sarsmaya mı çalışıyor? E, hayır, işte MHP'nin güçlenmesi... ...yüzde on barajın altına düşmüşmüş MHP... Hmm. ...dolayısıyla Ergenekon MHP'nin meclisin dışında kalmasını e, engellemek için... Hmm. ...bu e, şeyi e, gündeme getirmiş... ...zaten farkındaysanız AKP'lilerin şu anda kafalarında yegane şey... ...MHP yüzde on barajın altına düşecekti... <gülüyor> ...BDP'liler bunu ortaya attılar, MHP'yi güçlendirdiler... %10 barajını MHP geçecek. Dolayısıyla bizim seçim stratejimiz alt üst olacak. Şu anda düşündükleri yegane şey bu. Evet fakat bu çok sağlıksız bir düşünce tarzı olduğunu söylememizde sakınca yok herhalde ve gidişat da bu yüzden de var. Sağlıksız lafı hafif kaldı ama doğrusu daha ağırını söylemeye insanın dili varmıyor. Gittikçe ama siyasetin bütünü için zaten bu sağlıksız tırnak içi durumdan bahsetmek mümkün değil mi? Yani sürekli olarak çünkü üretilen kavramların hiçbirinin nereden ürediğini ve neyi e, temsil ettiğini tam olarak anlayamadığımız bir siyaset alanı e, oluşmaya başladı gibi. Hani bunu e, sadece CHP ya da AKP değil daha geniş anlamıyla bütün siyasi aktörlerde sanki sezinliyor gibiyim. Tam ne evet. konuşuyoruz neyi konuşuyoruz anlaşılamayan evet. kavramların garip evet. kullanıldığı bir hal. Evet. Genellikle bu e... Siyasette Türkiye'de özellikle bir dizi şeyi tabu olduğu için buna alıştık. Hı -hı. Dolaylı biçimde ima yoluyla hatırlarsınız evet. Mesut Yılmaz gözleriyle apoletleri işaret edip mesaj vermeye kolay evet. çalışıyordu evet. hatırlarsınız. Evet. Buna, buna alışkınız ama bu seçim öncesine gelindiğinde ve bu seçim... Her seçim tabii ki e, en önemli seçimdir. <gülüyor> Doğrusunu söylemek gerekirse bu seçim daha öncekinden bir öncekinden daha önemli veya daha önemsiz değil. Her seçim önemlidir. Kendisine göre partiler açısından siyasi gidişat açısından. Fakat bu seçimlerde anladığım kadarıyla e, AKP'nin stratejisi belli. MHP'yi %10 barajının altına indirecek biçimde milliyetçi oylara göz dikmiş durumda CHP'nin ee, ...güçlenmesi nedeniyle bazı e, AKP'ye yönelmiş e, merkez oyların CHP'ye yönelecek olmasını bekliyor. Bunu MHP ile telafi etmek ve MHP'yi %10 barajını altına tutup bir AKP-CHP baş tasarlıyor... ...anladığım kadarıyla yeniden e, 2011 e, Haziran'dan sonra. Ee eh, arada BDP'yi de kapattırmayı başarırlarsa... E, bağımsız mağımsız gene onlar girecekler ama işte 20-25 kişi çok fazla şey olmuyor sonuçta. E, i̇ki parti CHP, AKP girerse zaten AKP'nin yeteri kadar çoğunluğu olacağı için öbürkülerin e, 20 de olsa çok fazla e, etkisi olmayacağını düşünüyordur. Ama MHP e, girerse etkisi olacak tabii Değişiyor o zaman e, kompozisyon. Ben illa MHP girsin diye de söylemiyorum bunları. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> e, ama e, bu taktik bütün her şeyi dondurma taktiği olup da gayrimeşrulaştırma suikast gibi tabirleri kullandığınız zaman ve bu tartışma bitmiştir son söz söylenmiştir dediğiniz zaman o zaman niye kızıyorsunuz Murat Karayılan biz Mart 5 aydır silahlar sustu hiçbir şey yapmıyorsunuz 3 ayımız kaldı Mart ayında karar vereceğimiz dediği zaman niye kızıyorsunuz? Evet şimdi asıl belki de yarını beklemek lazım hatta belki bugün sularında da çıkacak çok sert bir tepki de beklemek mümkün. Çünkü Demirtaş Selahattin Demirtaş Başbakan Erdoğan için Allah'a şirk koşuyor. Benimin bugün öyle söyledi. Demiş evet. bunu, bu bir kendini... Müslüman olarak e, tanımlayan biri için olabilecek en ağır en ağır laf, e, laf bakalım nasıl A, bir. İfada laş kuş lafını da anlatmak lazım yalnız. Evet. E, i̇stersen onu da hatırlatıver. Evet yani benim milletim tektir, diliniz tek diyor. Allah diyor ki ben sizleri farklı farklı yarattım. Senin haddine midir bunları tekleştirmek diye tepki göstermiş. Dini bir e, referansla evet. söylemiş ama bu, bu şirk lafına çok kızacaktır başbakan ben bildiğim kadar evet tabi tabi onun tam bam telinden vuran bir kelime <gülüyor> bugün de salı grup toplantısı işte yarınki en azından Yarın ekmek belli çıktı. <gülüyor> bu arada e, Murat Karayılan'ın uzun iki söyleşisini yayınladı e, Fırat Haber Ajansı <gülüyor> şimdi vaktim geçen hafta yayınladı iki gün üst üste şimdi vaktim yok e, bunu de çünkü bitti, süremiz bitti. Fakat orada aslında e, e, PKK tarafından e, durumun analizi, bu demokratik özellik tartışmaları, e, bunu götürmek istedikleri yön e, konusunda e, oldukça bilgi verici. E, katılıp katılmamak ayrı bir şey. Ama e, bir şeyi anlama konusunda, strateji anlama konusunda bilgi verici bir uzun söyleşiydi bu. Söylediğim Bunlarla ilgili mesela pek ben yorum analiz e, yok gibi ediliyor. Halbuki e, artık e, bu AKP'nin durağınlığı, CHP'nin ve MHP'nin de bu konuda e, nesnel seçim ittifakına girdi diyebiliriz. üçü Bu konuda susmak, engellemek, püskürtmek, e, konuşmayı gayrimeşru kılmak e, ve sadece e, boynu bükük teslim olmuş Kürt görme arzusu dışında... E, Hiçbir şeyi e, görmemek, görmek istememek e, ittifakı karşısında e, Murat Karayılan'ın örneğin e, yapmaya çalıştığı analizler, kendi bilgi sınırları dahilinde bunu yapmaya çalıştığı analizler, PKK'nın nereye doğru e, gitmek istediğini, e, kendisini nasıl konumlandırdığını ee, konusunda epey bilgi veren analizler bunlar bunlara pek itibar verildiğini bakıldığını zannetmiyorum çünkü e, böyle bir anlama e, anlayarak karşısındakini rakibini hatta düşmanını bir cephesiyle baktığımızda e, anlayarak karar verme e, ve gidişatı izleme e, yetisi büyük ölçüde sadece tepkiyle karar vermeye e, teslim olmuş durumda bu çok tehlikeli. Evet. Te, sadece tepki. Biraz evvel elektrik verilmiş fare e, laboratuvar faresi lafını onun için kullandım. E, sadece gelen e, olaya tepki verme. Bu, bu da PKK açısından bakıldığında veyahut Türk e, çevresi açısından, siyasal Türk çevresi açısından bakıldığında aslında çok büyük bir üstünlük onlara sağlayan e, durum. Çünkü tepki e, veren Farelere elektrik veren PKK durumunda. Evet. Ne zaman elektrik cihendi o belirliyor sonuçta <gülüyor> ee, ve şu anda gündemi o belirliyor işte. Aslında e, Star Gazetesi belki başlık atarak işte e, tartış ne, ne dediniz şey başlattı. Son sözü son söyl söz söylendi falan hiç öyle son sözü falan başbakanın söylediği yok iki hafta sonra. Oradan gelecek başka bir öneri başka bir girişim hepsi gene paldır paldır sözlerini konuşmak ve e, elektrik verilmiş şeyler gibi kobaylar gibi kendilerinden beklenen sözleri söylemek zorunda kalacaklar. Son söz falan da söyleme son söz deyip kapatma yetkisine de ha, kapasitesine sahip değil artık. 25 senedir dipçikli falan sözlerle kapatlamamış bir konudan bahsediyoruz evet. zaten öyle söyledim bittiyle bitebilecek olsa kolay olurdu herhalde. Bir de son, kusura bakmayın biraz uzatıyorum, ee, bir, bir haber okudum ee, dün, e, tam nerede okudum hatırlayamıyorum. Ee, örneğin e, Mardin e, Artuklu Üniversitesi'nde biliyorsunuz Yaşayan Diller Enstitüsü diye bir e, yer açılmıştı. Kürt evet, Kürtçe dememek, dememek için. için, Kürtçe Dil ve Edebiyat e, Bölümü Enstitüsü dememek için Yaşayan Diller Enstitüsü. Ee, adı altında açılan enstitünün görevlisi bir e, tanınmış e, edebiyatçı e, aynı zamanda akademisyen do yardım doçent e, Selim Temo e, bu, bu enstitüye e, girmişti. TRT 6'da da e, zannediyorum programlar da yapmıştı. Kendisi hem enstitüten e, istifa etmiş hem de TRT 6'yı, e, TRT 6'yı e, proteste ediyor. Diyor ki, e, bu Kürt e, şeyden, Mardin Artık Üniversitesi'nden e, ayrılıyorum. Çünkü okulda küçücük bir birim kurdunuz, bir lütuf gibi bu birimi kurdunuz alay eder gibi bize davranıyorsunuz bu kadar ağır bedellerin ödendiği bir konuda alay eder gibi davranıyorsunuz zavallı bir birim kuruyorsunuz ve e, biz Kürtçeyi bir taraftan statüsüzleştirip e, zavallı bir konuma getirmeye çalışıyorsunuz ben buna e, karşıyım e, diyor bir diğer taraftan da TRT 6 içinde 24 saatlik yayında 15 saat dini yayın yapılıyor diyor bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum Buradan hakikaten ben TRT6'yı izlemiyorum ama TRT6 mi? Ya? Evet TRT6'i evet. e, e, Ben bu TRT6'lere ilişki e, kurmak istemiyorum. E, bir e, bir tür nasıl diyeyim e, bir tür AKP'lileştirme e, yayını e, olmaktan öteye gitmiyor e, diyor. Bu konuda ben de e, doğrusu bir bilgim yok. Onun için bir, bu bir çağrı aynı zamanda. Bu TRT şeş hakikaten nasıl yayın yapıyor? Bilmiyoruz biz. Bilmiyorum. Siz baktınız mı? Hayır. Yok. Bakmadık. Bir, e, bir bakmakta yarar var. <gülüyor> TRT şeş hakikaten dendiği gibi bir AKP televizyonu mu? Ve din yayın ağırlıklı bir televizyon mu? Yoksa yani AKP'nin Türk-Kürt birliğinin Müslümanlık üzerinden, Sünni Müslümanlık üzerinden oluşturma operasyonunun bir parçası mı, yoksa gerçekten TRT, şeş, Kürtçe yayın yapan bir e, televizyon mu, bilmiyorum ben bunu. Ama bu iddia dikkatimi çekti. Evet, önemli. Biz de atlamışız. Bir de bakmaya çalışalım yerin üzerine. Evet. Peki, çok İyi günler. teşekkürler İyi günler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Evet, Ufuk Turu'nun ardından bir ara vereceğiz şimdi. Ondan sonra da bir konuğumuz olacak. Ve bir uzunca bir dönem aslında sürdürmeyi tasarladığımız bir yeni program üzerinde konuşacağız bu programda Leo Tolstoy'un ölümünün 100. yıl dönümünde başyapıtı Savaş ve Barış'ın okumasına giriyoruz ama buna girmeden önce de kısaca bunu nedenleyen yani Tolstoy neden okunur neden Savaş ve Barış okunur onun üzerinde de kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Arkadaşımız, programcı dostumuz İksen Mavi tunay ile birlikte. Birazdan. Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazete ve biraz önce de söz ettiğimiz gibi konuğumuz var. Hoş geldin İksen. Günaydın herkese, selamlar. Sana konuk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. konum mi? gereği. Evet. evet. Şimdi bu konuğumuz da Leo Tolstoy yani dünyanın Rusya'nın ve dünyanın da en önemli bir yazarlarından biri onun başyapıtı sayılan Savaş ve Barış'ın okumasına girişeceğiz evet, bugün itibariyle herhalde 2 sene falan sürecek 2 <gülüyor> sene sürmez herhalde 1.5 1 <gülüyor> <Bir> seneyi aşmaz <gülüyor> İnşallah. Evet, edebiyat okumaları serisinin devamı Diyelim. ÇEHOV dün bitti zannedersem. ÇEHOV'u da e, ama kapsamını almıştık. Geçen Kasım'da 100. E, ölüm yıl dönümü olduğuna aydık biz radyoca ve Savaş ve Barış mı Anne Karenina mı diye konuşurken Savaş ve Barış'ta karar kılındı. Esasında Tilbe Saran okuyacak yine. Birçok açıkladığı dinleyicisinin tanı, tanıdığı ve bildiği bir ses. Bugünden itibaren Savaş ve Barış okuyoruz. İletişim e, yayınlarından çıkan Leyla Soykut çevresi olduğunu söyleyelim. Evet Tilbeyi tabii sadece açık radyo dinleyicilerin tanımıyordur. Ses olarak en azından evet. hiç de yabancı değil. Daha Doğru. önce de okumalar yaptığı için bilinen ve ayrıca popüler olduğunda bildiğimiz bir ses seviyor dinleyiciler Saranın sesini. Evet daha önce Oğuz Atay'da okumuştu kendisi. Bu e, esasında şöyle savaş ve barış bir yandan da fena bir seçim yapmadığımızı. E, düşündürten bir şeyle de karşılaştık ben e, bu okumalardan önce ne yapılmış işte Savaş ve Barış'ın mesela jingle'ına müzik ararken vesaire radyo ve televizyonlarda epey işlenmiş zaten bizim de esasında kendimizi yakın gördüğümüz bir radyo network'ü Amerika'dan Pasifika e, Radio'da bundan tam olarak 40 sene e, önce e, bir maraton okuma gerçekleştirilmiş Savaş ve Barış e, üzerine Epey evet. ilginç bir zamanda Vietnam Savaşı'nın e, doruk noktalarında gezilen zamanda e, Aralık ikisinde 1970 yılının Pasifika Radyo'da bir maraton okuma. Maraton okuma ne demek? Fazla teknik geliyor okulu ama. E, Hiç durmadan tek bir şeyi okuyarak sonuna kadar gitmek. Ve onlarca ve onlarca ünlü ünsüz kişiler arda, arda geliyorlar. Tabii Muazzam. bitebilir bitebilir da bir yerden sonra. 170 kişi. Evet. 170 kişi Pasifika ediyor bir de bir radyo network esasında birçok istasyondan oluşuyor onun bir istasyonunda yapılıyor bu ama bütün network işin içine sokuluyor ciddi bir prodüksiyon ekibi oluşturuluyor içeride okumalar yapılıyor sonrasında yayına veriliyor bu arada hani sokaktan geçen diye de özetleyebileceğimiz herkes savaş ve barışı okumakta. Sadece arada bazen parça araları veriyor ama esas aralarda Vietnam Savaşı hakkında Haberler güncellemeler. Veriyor. O kadar birkaç da nefes almak için de arada bir müzik çalmışlar. Fakat tabii yani olağanüstü biz ilk Anna Karenina'da çok önemli bir eseri ama onu mu okuyalım acaba daha kısadır filan gibi kaygılar belirtilirken. İşte ismi lazım diye bazı arkadaşlarımız da kuvvetle savundular şeyi, Savaş ve Barış'ı. Hem içerik olarak çünkü yani dünyanın en önemli e, barış savunucularından biri olması açısından ayrı. Yani şeyi de e, Amerika'daki e, mesela şeyde, yazarları falan Henry David Thoreau'yu da Gandhi'yi de etkilemiş. Onlarla yazışmaları olduğu sonradan Kontolstoy'un ortaya çıkıyor. Hı hı. Fakat bütün kariyeri boyunca bir dönüşüm halinde olan inanılmaz bir figür yani. Ve savaşın vahşetini ve dehşetini insanların ruhunda nasıl büyük bir çürüme hem fikri olarak hem ruhi olarak hem de bedenen nasıl çürütüp yok ettiğini Dünyada en iyi gözlemiş ve ondan sonra da onu anlatabilmiş olanlardan biri yani savaş ve barış. Politik olarak taraf olmasıyla e, vesaireyle de bence çok bağlantılı yani anlatabilme yetisi aslında tam da görmüş olmasından üzerine düşünmüş olmasından ve Aynen. sürece taraf hissetmesinden al alakalı gibi geliyor evet, bana. Kırım Savaşı'nda zaten evet. savaşmış Sivas hikayeleri Hı -hı. o ilk esasında savaş anlatısı. Taraf olmak dediğinde esasında burada tarih yazımına ciddi eleştirileri var. Yani bu bu teşhisi koymak 2010 yılında gerçi çok da lüzumsuz duracak gibi ama özellikle bu iletişimin elimizdeki edisyonunda İrzay Ahberli'nin Kirpirletik e, isimli Tolstoy'un tarih düşüncesi üzerine makalesinde olduğu üzere tarihi kim yazıyor mesela? hani Napolyon istila ediyor, giriyor hı hı. Ama, ama tarihi yazan Napolyon mudur mesela? San başka yönleri de çıkıyor hani bir deccel olarak da göre görebiliyoruz vesaire ama özellikle cephede neler oluyor Tolstoy'u bu da çok ilgilendiriyor tarihi kim yazar sorusu tarih nasıl oluşturulur bu ciddi dönemin tarih anlayışlarına ve romantik savaş anlatılarına bir duruşu var. Tolstoy'un tamamen realist bir yerden bakıyor. Kırım Savaşı çünkü. bu açıdan sadece Tolstoy'un realizmi değil ayrıca ilk savaş fotoğraflarının da çekildiği evet. savaş ve e, aslında tüm dünyada o savaş e, edebiyatının ve hı hı hı. Hani, güzellemesinin evet. tamamen dağıldığı bitler içinde üst üste yığılan insanların açlıktan öldüğü bir durum. Evet. Orkun ilk gösterildiği e, savaş kırım. George filan i̇şte hikayeleri. İşte Lord Phantom'un fotoğraflarını evet. çektiği... ...böylece İngiliz Kraliyeti ve onun üzerinden de... ...ilk kez gerçek savaş fotoğraflarıyla... ...savaş alanıyla <gülüyor> tanışıldığı zamanlar. Evet. E, e, şeyde Tolstoy'daysa... ...tabii... E, ...yani... E, ...insana e, şeylerin... E, ...askeri darbelerin kazandırdığı... ...bazı şeyler de yok değil arkadaşlar. <gülüyor> yani böyle uzun geniş bir zaman aralığı içinde rahat rahat Rus klasiklerini bütün klasikleri ve özellikle de Tolstoy'un bütün eserlerini okuma fırsatını bana Türk alıkoyup sütun satır satır yavaş yavaş çok darbesi <gülüyor> vermişti on bu konuda onları da Teşekkür olduğunu tekrar lütfen <gülüyor> iletkenlerine Biz de kısmetse işte yeni bir darbe bekliyoruz. Ee, okuyabilmek için klasikleri de ayrıntılı. Darbe gelene kadar ama burada yavaş yavaş biz okumaya başladık. <gülüyor> hani darbe <gülüyor> mümkün olduğu kadar. Yani demokratik ortamda da Tolstoy mümkün diyorsun. Okunabilir. Mümkün. Yani orada e, Mamak'ta e, fark ettiğim nazizane bir unsur var. E, i̇nanılmaz bir şekilde sıradan insanın. Gözüyle her kesimin insanının yazmış ama tarihi kimler yazar derken işte mesela orada bir Platon Karataev diye bir köylü tipi var mesela. Hı hı. Çok kısa bir süre kitabın az bir yerinde bulunuyor gidip geçiyor. Fakat unutulmaz bir izlerle onun gözünden yani toprağa ayaklarını yere basan. Sıradan e, ümmi hatta okuması yazması bile olmayan bir köylüyü hapiste Pierre Bezuovla bir beraber hapiste samanların üzerinde yattıkları zaman birdenbire Pierre'in de soylu biri olan Pierre'in de gözünde ...bütün dünyayı değiştirebiliyor... ...adam baktığı yerden çünkü... ...yeryüzünden gökyüzüne bakabilecek... ...kapasitede bildiğimiz bir köy... ...sıradan insanın şey... ...ve görüşü... ...ve şey çıktığı zaman kitap çok da... Henri Troyanın da... ...ön sözünden ben de... ...tekrar baktım... ...çok muhafazakarlar, askerler falan. ateş büskürmüşler tabii. Kitabı çok beğenmişler ama hı hı. böyle de olur mu ya diye işte koskoca generaller, hepsinin kalbimizde ayrı yeri var. Bu komutanların dokunulmazlıklar ve tabular. 50 sene yeni olmuş olmamış. Onları böyle nasıl tarihin birer basit oyuncağı gibi gösteren salak sulak <gülüyor> insanlar, <gülüyor> kahramanlar da dahil. Kutuzovu da mesela müthiş anlatıyor ama Evet, Zaferi kazanan ama çarpıtmadan Kutuz o sıradan biri yani. evet, Tam tersi özellikle Tarihçilerin eleştirisi hani edebiyatçılar da ilk başta savaş ve barışa artistik yönden de epey eleştiriyorlar Oraya hiç girmeyen üzüm yok ama Özellikle tarihçiler Tarihi çarpıtmakla suçluyorlar <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hani, evet. o dönemde Tabii ki içerisinde daha 50 sene geçmiş henüz tarih yazımının Gerekli objektifliğe ulaşmadığını da Söylemek mümkün Rusya içerisinde en büyük saldırılardan biri var. ama işte bu Tolstoy'un burada ik ikon kırıcılığı da belki bundan da bahsedebiliriz. Yani tarihi yazarken gerçekten generallerin gerçekten kabul edemeyeceği bir savaş tarihinden bahsediyor. Bütün kudretlilerin egemenliği tabi şeyde bir avantajı var ama herhalde kendisi de bir soylu olduğu için toprak <gülüyor> bir toprak sahibi. O da bir şey işte. Gerçi sonradan dağıtımını filan da yapmış onların da. Kendisi çok önemli bir yani ön pre sosyalist filan da diye denebilecek evet. şeyleri var felsefi bakımdan da. Hristiyanlıkla birleştiriyor belli noktalarda vesaire. Hı -hı. Daha e sürekli arayış ve dönüşüm içinde. Yani bütün hayatı boyunca dönüşmekte olan, kendini ve dünyayı dönüştürmeye çalışmış çok ilginç <gülüyor> bir figür yani. İşte o da e, onun için belki o kadar kolay vuramamışlar yani çok güçlü bir ismi var ailesi var filan ama hiç taviz vermemiş hiç umurunda da e, takmamış hiçbir Evet Zaten vermemiş. şey diyor gençlik yazılarından itibaren son yazdığım şeye kadar romanımın tek bir kahramanı var o da gerçek diyor mesela Tolstoy hakikatte diyebiliriz. Evet, ben de bu romanın hayranlarından biri olarak tamamen aynı fikirde olduğumu belirtmeliyim yani öylesine şeyler var ki mesela bir vizyon anlayışı var ki adamın yani Borodino savaşının işte o kan pıhtılaşmış kan, irin kokan buram buram buharları dağılan cephesinden sonra bir İki sayfa sonra birden şeye avizelerin altındaki bir balo hazırlığına geçebiliyor. Ve oradan da mesela Natasha'nın bir ilk balosuna gideceği sırada bir genç kızın hayatında ne kadar önemli. O sırada eteğinin danteli takılıyor çiviye ya da kendim üstüne basıyor. Ve yüngür ağlıyor, üzülüyor. Onun üzüntüsüne böyle bir... Mikrokozmik evet. ve makrokozmik yani ev, kainatın bir ucundan öbür ucuna birkaç sayfada geçebilecek bir... <gülüyor> bildiğimiz anlamda var. bir savaş destanı değil aslında. Evet. Buradan da söylediğinizden de o çıkıyor. Müthiş yani. Evet, e, bugünden itibaren başlıyor. burada eklerinden de bahsetmek lazım. İkisini birden okuyacak mıyız ona karar verdik mi? Emin değilim ama Tolstoy'un bu e, bildiğimiz edebi kurgusunun dışarısında arada saptığı ve savaş, güç vesaire hakkında biraz daha felsefi diyebileceğimiz fikirlerin öne sürdüğü bazı bölümler de var. Bursa hatta epey şey denmiş. Hatta Flaubert bile şey diyor. Üçüncü bölümden sonra iyice saçmalamaya başlıyor. Hani felsefe yapmaya başlıyor ve kendini tekrar ediyor ve hani çöküşe giriyor. O, o noktada <gülüyor> itibaren roman kaldırılamaz diyor ki sonrasında ek olarak karşımıza çıkıyor. Oralarda... Eritoryal darbeyle. Aynen. <gülüyor> Ama haksız bir darbe de sayılmayabilir bir yandan hani. Föber evet, çünkü aynı zamanda da romanın yazılmış yazılacak en müthiş şeylerden evet. biri olduğunu da söyledikten sonra söylüyor bunu ki itiraf edeyim ki Mamak günlerinde ben de o tarih felsefesi bölümlerinde İyi, yani biraz işte yorulmuştum. Sizi. öyle mi orada <gülüyor> bile yordu yani. <gülüyor> yani çok ilginç şeyler var ama roman o kadar muazzam ki yani öylesine ulaşılmaz erişilmez bir Yapıt ki onu onu okumasam da olur diyorsun bu düşünceleri. Ya da ayrı bir okuyayım da diyorsun. Ben de öyle yapmıştım zaten. Ayrı okumuştum. Ayrı okumuştum inşallah. Yani. Evet burada da ayrı basım olarak zaten biz de sunacağız. Ben karıştırıyorum da Tolstoy kel olan mıydı sakallı olan mı? Sakallı. Ha. Ve <gülüyor> kel. kel. <gülüyor> Sonradan geldi. Başta lepis gasaçları var. Ayrıca da tam bu 20 <gülüyor> Yani 71. Ben de bu Pasifika'nın okumasının yapılmasından kısa bir süre sonra okumaya başlamışım. <gülüyor> 72 de. Yani 40 sene önce. 40 sene önceden bahsediyoruz. Bu şeyleri de bir kulak verelim mi? Evet, kulak verelim. 2005 yılında yani bu aslında Pasifika Radyo içinde çok olağan bir durum değil. 3, 3,5-5 günde bir Savaş ve Barış'ın okunması. 2005 yılında da 35 yıl önce okuduyduk diye bir özel program yapılmış Pasifika Radyo'da. O program sayesinde de bizim bundan 40 sene önce gerçekleşmiş o esas okumanın bazı kayıtlarına ulaşma imkanımız oldu. Çok kısa bir bölüm var. Esasında ilk önce kimler okuyor... ...allarını bildiğimiz ya da bilmediğimiz ama bunda çok önemi yok. Alların çokluğu yeteri kadar etkileyici. Ona bir kulak verelim. Sonrasında Pete Seeger'da ve David Barsamyan'da... yer süre kalırsa duymak mümkün olacak Tolstoy'a okurken. Alexandra Tolstoy reading the first page of her <gülüyor> father's novel... ...from the original <gülüyor> text. Eh bien, Prince, Jean et Luc... ...ne son plus que des appanages. My name is Dustin Hoffman, and I'm reading Book 1, Part 1. This one. is Buck Henry, reading chapters 20 and 20. This is Richard Avedon, I'm reading pages 141. This is Joseph Heller, reading pages 100. This is Elson Knight Thompson. My name is Barbara Oka. This is Grandma Dottie. This is Faye Ray. This is Ann Dunnegan, translator of War and Peace. This is a Blue Gabriel, reading Part 3. This is Thomas Stewart. My name is Robert Moss. This is Freddie Dundee. This is Diane Cerber. I'm Allison Steele of WNEW-FM, and I'm delighted to be here at WBAI. My name is Sheldon Harnick. I'm a lyricist for the theater. My I'm name reading. is Marvin Kitman. Mitch Miller, number 33, book one, part three, chapters 13 and 14, pages... This is Theodore three. Bickell. I shall be reading... Uh, this is William F. Buckley, Jr., reading pages 923. This is Mel Brooks. This is Julius Lester. This is Margot Adler of WBAI. This is Pete Seeger, reading pages... 30. Anne Bancroft. Pages 1389 This is Morris Karnofsky. In the present case, it is similarly necessary to renounce a freedom that does not exist and to recognize a dependence of which we are not conscious. This is Pete Seeger reading, pages 1369 to 1381. In the winter of 1814, Nikolai married Princess Maria and moved to Bald Hills with his wife, his mother, and Sonia. Within four years he had paid off all his remaining debts without selling any of his wife's property, and having come into a small legacy on the death of a cousin, repaid what he'd borrowed from Pierre as well. In another three years, by 1820, He had so managed his affairs that he was able to buy a small estate adjoining Bald Hill and was negotiating to buy back his ancestral home, Otradnaya, that being a long-cherished dream. From War and Peace, Part 10. David Barsamian. Napoleon embarked on the war with Russia because he could not resist going to Dresden could not help being dazzled by the homage he received there, could not help donning a Polish uniform and yielding to the stimulating influence of a June morning, and could not restrain his outbursts of rage in the presence of Kurakin and later of Balashev. Alexander refused all negotiations because he felt himself personally affronted. Barclay de Tolly did his utmost to command the army in the best way possible in order to do his duty and to win fame as a great general. Rostov charged the French because he could not resist the temptation to gallop across a meadow. And in the same way, all those countless individuals who took part in the war acted in accordance with their personal characteristics, habits, circumstances, and aims. They were moved by fear, vanity, enjoyment, indignation, and they reasoned, supposing that they knew what they were doing and that they did it of their own free will. But they were all the involuntary tools of history, performing a function unsuspected by themselves but recognized by us. Such is the inevitable fate of men of action, and the higher they stand in the social hierarchy the less free they are those who took part in the events of the year have long since passed from the scene their personal interests have vanished leaving no trace and nothing remains of that time but its historic results but let us assume... evet pacifico Radio'dan 170 kişi her meslekten ve Sokaktan gelenlerin de okuduğu, aralarında işte Mel Brooks ve Bancroft gibi çok önemli yönetmen ve oyuncu karı da bulunduğu, hmm. aynı zamanda Pete Seeger gibi isimlerin çevirmeninin de, ödüllü çevirmeninin de İngilizce'ye çevirenlerden birinin <gülüyor> bulunduğu evet. bir okuma. Az evvel de David Barsamy'a duyduk, en meşhur kısımlarından birini söyledi. Ancak şu anda bizim görebildiğimiz tarihin akışı içerisinde bir ahalet olan insanlardan bahsediyor. Tolstoy'un esasında tarihi anlayışını da güzel anlatıyor. Ve bu insanlar hiyerarşiye ne kadar yakınlarsa o kadar da kör olacaklar bu tarihi görmek için diye de evet, söylüyor. Ne söylemiş. kadar yükseklerse o kadar da tarihi göremez oluyorlar diyor. Kişilerine gelmiyordur. Evet. Tolstoy. Evet bu şekilde başlıyoruz şimdi bugünkü açık gazete programını şimdi noktalarken hemen şeyi de bir kez daha söyleyelim kont Lev Tolstoy'un ...ölümünün... 100. yıl dönümünde başlıyoruz okumaya. ...bir seneye yakında sürecek. Daha fazla süreceğine dair iddialarımız var bizim <gülüyor> var. Ama evet. Savaş ve Barış ondan sonra da ileride belki bunu yayınlarız da bütün olarak bütün olarak CD olarak, olarak. <gülüyor> DVD, olarak. DVD olarak bakarız. Ee, Tilbe Saran, e, tereddüt bile etmeden atla üstüne okuyacağım dedi. Şimdi başladı yani, ama bakalım. Bir ama seneden o, uzun sürecek dediğimiz gibi. Ama Karamazovları da okumuştu biliyorsun. E tabii. O da kısa değildir evet. yani. Bu kadar uzun olmakla beraber Leyla Soykut çevirisi doğrudan Rusçadan ve iletişim yayınlarından bugün başlıyoruz. Böylece de ilk sen çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. E, bitiriyoruz hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete açık gazetenin tekrarını gece 0 bir'den itibaren dinleyebilirsiniz.